Modern sabahlar, bu dan sabahlar, Modern sabahlar. I need Aynı yaptık yine ya, ya yine vallahi. bu sabahta aynı yaptık. Bu çalışmak işte böyle bir şey Oktay biliyor musun? Çalışmak işte böyle bir şey. İnsan yani istediği zaman, çalıştığı zaman yapamayacağı şey yok. Bak bu parçayı da hallettik. Ne kadar güzel çalıştık ve semeresini aldık. Evet ve ceremesini de çekeceğiz tabii ki. Semere değil mi o? Ha? Semere mi o? Semeresini. Evet semeresini. Semere değil mi? Semere doğru cevap. Bakayım doğru. Evet. Şimdi öncelikle bir geçmiş olsun e, diyelim. Evet öncelikle e, Didem'e geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Didem'e de geçmiş olsun ve Kayacan ailesi. Kayacan e, ailesi, fantuşka dediğimiz ağır bir e, virüsle, virüsle mücadele, mücadele ediyor. Virüs ve virüslerle. Virüs virüslerle her şey. Ee, kimden çıktı bilmiyorum. İlk hani tabii bir, bir günah keçisi seçmek istemiyorum. Ben seçiyorum Ege Kayacan. Ben de aynı şekilde. Çok net. Dilim benim, varmıyordu benim ama söylüyorum. Benim tarafım belli günah keçisi Ege Kayacan'dır. Nasıl ki o eve çoluğun çocuğun rızkını götürüyor ve adam insan o eve virüs götürür mü? Ya onu bunu bırak. Fahir onu bunu bırak. Dün ne diyordu bu adam? Ne diyordu? Ne diyordu? Bir evde iki kişi hasta... Selin'le ben sağlımız diyordu. Evet. Dün onlar ve, da fantuş Yani e, virüsü getirmemiş olsa bile şo ağzıyla yaydı resmen hastalığı. Hem şo mazı zaten bakış açısı külleyen hatalı diye düşünüyorum. Çünkü bakış açısı aile... diye programı vardı onun tutmamıştı <gülüyor> zaten bari aileyi iki parça ayırıyor. Resmen. Selin ve Ege Kayacan, Ali Alin ve Dürge Kayacan olarak. Kutuplaşmanın ve, bu kadarı yani, alışmış çünkü. Evet birlik ve beraberliği en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Ee, böyle bir o dönemde o da doğru. O da doğru. çok özür dilerim böyle. Tutplaşmanın kutuplaşman, Daniskası. Yaptı? Daniskası, ve Daniskası ve kimin... diyen kimdi ya? Daniska mı? Bakanlarımızdan bir tanesi. Şey Bakayım. Hatırlanamadı. Daniskası. Neyse, evet, yani, devam edelim. Evet, Daniskasıydı. Ee, ve doğal olarak da e, bunu cezasını ve ceremesini en güzel şekilde şu anda kendisi çekiyor. Bir de demiş arkamdan demiş atılıp tutulması halinde demiş haber edin demiş dinleyicilerimiz. Yani Twitter'dan yazmış yani. Şey teşvik ediyor. Sanki şom ağzını açan çok özür dileriz. Biz burada fahirle dün konuştuk. Şom ağzımızı açtık. Onun şeyini yapıyor bize. Yani dinleyicilerimiz jurnalci affedersiniz fitneci fiştekçi kozunun pozisyonuna sokuluyor. Yine bir kutuplaşma. Yine ama, bakış açısı. Ama Nur Hanım ne yapmış? Ama Nur Hanım ne Nur yaptı? Hanım, Nur Hanım Nurgünal çok teşekkür ediyoruz Nur Hanıma. Sağ duyunun sesiadet anne demiş. Kendi adıma söz veremem. Ben de atıp tutabilirim radyonun başından demiş. O zaman şöyle söyleyeyim. Sağ duyunun sesi Nur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. O zaman bizim cephemize geçti Nur Hanım'ı Nurgünal'ı ben e, cepfemize geçenler olarak bugün ismini veriyorum. Ee, i̇lerleyen e, dakikalarda da bizim cephemize geçenlerin isimleri buradan zikredilecek. Mesela Sinan Bey ne demiş? Sinan Bey ne demiş? İgenin demiş ki e, arkamdan atılıp tutulmasa hani haber edin diye ispi ispileme e, tweetine teşne tweetine ne demiş? Ne güzel cevap vermiş Sinan Bey. Hani tam sağ diyemeyiz ama hafif yani hmm. sağ yakın bir duyu, Fahir. Arkandan atma potansiyeli olan arkadaşların geleceği kesin peki demiş. Ne kadar güzel yakalamış. Bir başka cephede Sinan Bey. Ona da yeni bir cephe açalım. Üç cephe program yapmamız kesinleşti. Hayır. Bir cephe daha açarsak dört cephe çok güzel bir program olabilir. O da olabilir. Bir bakış açısı çünkü 4 cephe... Ama 3 de yaparsak kimse niye 3 cephe yaptınız demez yani. Hayır Bugüne kadar olduğu gibi. Onda da kimse çıkıp da bir cephe eksik değil mi sizce demez. Neyse çok teşekkür ediyoruz. başkan Nur Hanım olmak üzere Sinan Bey'e ve tüm dinleyicilerimize. Ve tabii ki tekrar Kayacan ailesine geçmiş olsun dileklerinizi. Sabah yaşırdınız mı kar yağışını görünce? Yani tabii ki Akra'nın yüksek bana... mevkilerinde kar yağışı olabilir. Belki bugün alçaklara kar yağıyor e, diyemeyecek pozisyonda olabiliriz. E, ancak e, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkisini sürdüreceği, sürdürüyor. aralıklarla sürdüreceği benzer. Evet sürdürüyor. tutar mı sence? Tutar mı? Bakayım tutmaz. Tutmaz abi. Tutmaz abi. <gülüyor> Sıkıntı abi. Çünkü Neden? şey yok zaten hani böyle taneciklerde bir meymenlik yok. Böyle bir rüzgarla karışık. Değil mi öyle bir? Hani bir tutayım yani Karla karışık neyse de rüzgarla karışık. Kar da çok çirkin oluyor. Tipi oluyor çünkü. Her şeyi birbirine çorba etmiş yani. Çok özür dilerim. Tutar mı tutmaz mı? İstersen dışarı çıkalım. Bir bakalım. Bir bakarak olalım. Bir bakalım. Bir inceleyelim. Ondan sonra tutup tutmayacağını Çünkü eğer tutmazsa tutmazsa işimiz iş. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar İyi günler günaydın efendim Hoş geldiniz buyurun Nasıl erdim ediyorum nasıl beğendik efendim <gülüyor> Tutmamış sevgili dinleyiciler tutmamış Tutmamış, Baktır, tutmamış. Tuta, Tutar gibi görünüyor ama Valla Tutsa da tutmasa da Oktaycım yani Çok doğru Senin güzel canını yani hiç üzmeye değmez Çok teşekkür ederim bu arada eee Yine e, Cephelere katılanlar. Akıl, akıl galip geldi programımızda ve fitnecilik yapmıyor dinleyicilerimiz Twitter'dan. Şöyle dediler böyle, dediler, böyle dediler falan filan. Zaten ya bizi dinlemiyorlar. Birkaç kişi var Fahir. Dinleyen. Onu yapan hayır. Yani onlar da yani. dinlediği için kimse dinlemiyor galiba. Ben daha çok fitneci dinleyicimizin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları haz ederler. Bunlar birbirlerine girsinler. Biz de şöyle çekirdeklerimizi alıp güzelce bir dinleyelim diye. Ama maalesef tabii ki e, biz de bugün geç kaldık. Yani sadece bugün mü? Pek çok gün olduğu gibi bugün de geç kaldık. Ancak bir sorun. Vurun fakat dinleyin neden diye. Neden? Neden? Şimdi sabahleyin tabii ki... E, ben Senin sebebin ayrı benim sebebim, sebebim ayrıdır varırım. diye ben hemen şey yapmadım. Falan. Ben cüzdanımı evde unutmuştum. Geldim. Çünkü sevgili dinleyiciler yayın ilkelerimiz gereği cüzdansız yayına, yayına çıkmayız. Çıkım. Vallahi çıkmıyor yani çıkılmıyor dedim Çık, çıkamıyoruz sevgili dinleyiciler. Çünkü kimlik soruyorlar öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Biz de öyle güvenlik görevlilerinin üstüne arabamızı sürüp geçmediğimiz için. Evet maalesef. Mecbur kimlik otobüslerine binemez Binmez, kimliğimizi Kimliğini gösteriyoruz, gösteriyoruz bırakıyoruz. Evet. Bir şeyler yapıyoruz. Ben bir de dövme yaptıracağım ondan. Yani otobüslerine binemez diye mi? Yok unutuyorum sürekli oktay. Şöyle göğsümün üstüne. Stikeri mi dövme yaptıracaksın? Ha, stikeri. İyi çok güzel fikir. Şak diye açacağım göstereceğim. Nasıl sarı stikeri mi yaptıracaksın? Bilmiyorum renk onu bir Renk olarak bir tercihim var mı? Çünkü sarı sana yakışır Fahir. Sarı olabilir biraz bronz tenin var ya Oktay. Gerçi güzel bir kahverengi de yakışır sana. Aa, bak şimdi. Ama orada da zorluk çekersin. Ben renk ayrımına karşıyım. Çok güzel topladın. Çünkü stikerlerde ırçılık yapıyormuşum gibi geliyor bana. Çok güzel topladın Fahay, bravo. Estağfurullah. Ee, ben de dün e, Muhteşem Yüzyıl'ın ben ilk bölümünü baştan sona seyretmiştim. Bir de ben de son bölümünü başlattım. Bir de baştan sona da seyretmedim. Ee, bir bölümünü yine dün seyrettim. Seyrettirdin amutsuz gene kendini ama. Muhteşem Yüzyıl'ın evet. Pargalı'nın e, öldürülme anı. Onu seyrettim. Güzel oldu toplamış. Bayağı bir gider olmuş diziden benim anladığım Peki, kadarıyla. Peki bir şey soracağım. Böyle Heh. şey diye düşündün mü? Hak etti herhalde. Hak edin. Yok yok hak etmedi. Ya yazık oldu yanlış da şey yaptı. Hak etti. Çünkü hani bir şey var ya. E, uyumamam lazım uyumamam lazım uyumamam lazım uyumamam lazım. Yani Diyor ya hayır. Süleyman mı? Süleyman diyor tamam. ya. Tamam. Öyle diyor sonra sonra uyumuşsun oluyor. Gözüm geçmiş. İçim geçmiş uyumuşsun. Tamam. Uyuduktan sonra böyle şey açılıyor o esnada bir yel esiyor kapı açılıyor kapı dediğimde sarayın kapısı sarayın kapısı derken sarayın balkon kapısı açılıyor içeriye böyle bir esintiyle giriyor evet. İbrahim diye uyanıyor ya e, Sen de izlemişsin Fahir İzledim tabi sonuna kadar tamam, izledim ha. diyorum ben ya Ben de izlemedim dedim Tamam evet izlenmez mi? Orada şey dediğim, ay yazık nasıl üzüldü ki yetişir belki falan diye hiç olmadı mı? Hiç benim aklımdan geçmedi. Sadece Ay ben Allah. en son ne de diyecek? Tabii bir ruh hastası Par benmişim. Pargalı e, ne diyecek diye ben çok şey yaptım tam o boğulma e, anında. Hünka Hünkarım. Hünk. Ben orada... çünkü şey diye bir laf bekliyordum. Beni beni İbrahim'i diye bir laf bekliyordum ben. Çünkü dizilerden öyle alışkınım evet. ben. Ben de Luke Skywalker Ama diye bir şey. yani. Onu etmiştir canım da o, Yo, e, bir şey, o yayın, yayın şeyi... icabı yayınlanmamıştır. Ee, orada müziğin alt basmış. böyle şeyler vardı. E, maskeli takım süper var. Sücasio niye ninja gibi giydirmişler onu anlamadım. Çünkü gerçekte öyle değil daha böyle abiye bir kıyafet. Ama ya. öyle diye biliyorum ben. Maskeli maskeli Dizide bayağı herkes bayağı bir kapanmış yani. <gülüyor> ne oldu şimdi bitti mi? Yoksa devam edecek mi? Aa, devam. Aynen devam. Hoşça kal Okan. Ee, bundan sonra daha sırada boğdurulacak bir sürü adam var ya. Dizinin baya bir oyuncu kadrosu değişmiş yalnız. Evet. Yani ben dediğim gibi birinci bölümü seyretmiştim. Tabii ki normal yani değişmesi ama. Nerede o küçük Mustafa Büyüm kocaman olmuş. Küçük Mustafa Büyüm onu gördüm. Mehmet Günsur'u oynadı. Mehmet gördüm ondan sonra Belal başka. Neler Başka o şeyler vardı. E, İngin Günaydın vardı. Ne oldu onlar gitti mi ondan? İngin Günaydın falan o. Yani roketlediler orada. mi onlar? Herhalde bir şekilde roketlediler. Yani ama güzel ya güzel baya baya, baya bir, bir şey ekibi toplamışlar. Ekip sağlam ekip iyi ekip taktaylı. Ne olacak şimdi Okan Yalabık artık oynamayacak mı? Okan size? Yalabık Yoksa Rüyalara girerim abi falan filan diye Yok Rüyalara falan herhalde yani Bir iki bölüm öyle bir, bir şey Bir iki bölüm bir iki i̇ki bölüm bir rüyaya girebilir. <gülüyor> Çünkü direkt parası kesilecek şimdi nasıl olacak? Tabii abi yeni ev almış adam Sonuçta Bu, düzenli bir şeydi yani, şey maaşını tabii, alıyor tıkır ma tıkır İşte Ne olacak? Dizide ne oldum dememeli ne olacağım demeli Bir karakteri seçiyorken bakacaksın Şimdi mesela Süleyman şey Halil e, Halil diyorum ya Halit. Halit Ergenç. Halit Ergenç. Rahat çünkü neden? Dizinin başındaki adam. O hep, ya. O hep rahat ya. Siyan Karahan döneminde de rahattı o. Yani hep rahat ne Zenginli, yapıyor? Zengindi aileden zengindi sevgili Tıkır bizimle. tıkır evinde alıyor. Diyor ki hayatım buraları yaptıralım, buraları yaptıralım, oraları yaptıralım falan diyor. Her tarafı yaptırıyor. Tıkır tıkır parasını veriyor. Ama neden? Rahat adamın aklında şey yok. Ama yani Hürrem bile bugün bıçak altında. Yaşadığı en büyük zorluk o sakallarla şey konserlerine gidince... En son ne konserinde göründü mi? ya Madonna konserinden sonra bir konserlere gitti de Öyle görünce insanlar benden şey yapıyor Zina ediyorlar falan filan diye Öyle bir yaşadığı zorluk var Zorluğa bak Lütfen yani Halit Bey yani Severek Zorluğunuz bu olsun Canınız sağ olsun Bu arada tabi kuzey güneyde kimse herhalde şey olmadı değil mi Kuzey güneyde aynı Aynen. güne geliyor Aynı parçaya kaç parçaya aman Yani aynı gece kaç parçaya bölünsün insan nokta biri de, de yani şimdi boğulma sahnesi varken yani Kuzey-Güney'i ben yani en son baklavalarda bıraktım. Baklavalar mı? Yani. ya yani Düşün. Nereden nereye? Bu esnaflık bizi çok bozdu. Bozdu. Artık adam gibiydi. Televizyon da seyredemez hale gelmiş. Hakkını veremiyoruz ya. Valla veremiyoruz ya. Aslında yazık. en başta televizyon alacaktık biz oraya. Küçük bir televizyon. Çok söyleyen oldu dedim ben, dedim, da dinlemedik. Dedim ama dediniz bereketi kaçar dedim Küçük bir televizyon alsaydık. Aa, olur bak arka tarafa küçük bir televizyon. Arka mı? taraf değil ya hemen şeyin üstte kahve makinesinin üstüne. <gülüyor> o kahve makinesinin üstüne de ne projeler ne projeler yani. <gülüyor> <gülüyor> NASA'nın bir raporu var ona bakalım istersen. O, buyursun raporumuz 130 bakalım. yıldır NASA'da iki adam sıcaklık ölçüyormuş. 130 yıldır. <gülüyor> yani iki adam e, Yani onlar bir gidiyor emekli oluyor daha. sonra başka birileri geliyor falan filan. NASA 130 yıldır var mı ya? Hmm, tabii canım vardır herhalde. NASA'nın kuruluşu diye tabii bakayım. Yani ya. O Kuzey-Güney Savaşı'ndan sonra zaten NASA'nın kurulması öyle başladı. Soğuktan şikayet etmeyin demiş. Cehennem sıcağı geliyor uyarısı yapmış NASA. Ya bırak ne cehennem sıcağı. Millet nasıl doğalgaz parası veriyor ya. Bilmiyorum Oktay sizin ayı bir zam geldi mi? Geldi tabii bu sene geldi. Bak ne kadar. En güzeli seninkiymiş demek ki. Merkezi olmasına rağmen geldi yer yani merkez yani. sisteme gelen zam diye haberler de çıktı. 2000'li yıllar hava sıcaklığında rekor kırmış. Dünyanın en sıcak 10 yazından 9'u son... <gülüyor> son <gülüyor> o, 10 yılda 10. Son, son 5 yılda diyecek diye. Son 13 yılda yaşandı. Rekor 2010'daymış. Ee, yani diyorlar baya şöyle söyleyelim demişler bu iki adam. bayağı, bayağı sıcak. Baya sıcak yani. 2000'den beri cehennemdeyiz diye bir şey var. Allah Allah Raporun yani tepesinde. böyleyse daha rahatız yani ben hiç böyle tahmin etmiyordum. Tabii tabii daha olmaz. böyle sıcak tipi bir şey düşünmüştüm ama bazen esintisi akşam saatleri özellikle hoş da olabiliyor. Yok abi sıcak oluyor. Sıcak oluyor demiş. Daha Öyle. sıcak olacak mı Oktay? Onun haberini var. Daha da sıcak olacak ya. Daha sıcak derken kaç yani? Yani demiş bol, bol bol su için demiş. Bu bize düşmez ama demiş. Yani siz demiş işinizi ya demiş. Nasıl mücadele ediyorsun? Bol bol su bağlıyorum. Bu şey gibi ya işte nükleer bomba atıldığında kendinize en yakın bir şeyin çukurun içine atın gibi bir şeyler vardır ya. Hiç duymadım Fahir ben ya askerdim, bir şey Ya hiç öğretmediler mi size Oktay? Hayır. Nükleer serpinti bilmem ne olduğu zaman. Yo öyle. ben Antalya'da yaptım zaten mi Antalya'ya nükleer serpinti olmuyor tabii doğru. <gülüyor> ne bileyim. <gülüyor> ya ben program aynı program. yaparken olmadı abi. Böyle işte böyle hani ciddi bir şey olduğunda nükleer tehlike olduğunda. Evet. Şey, tehlike geçinceye kadar yüzü koyun yatın kendiniz böyle bir hafif çukurca bir şey bulun bir tümseyin arkasına saklanın falan gibi bir şey var ya. Allah Allah ya ben sadece sirenleri biliyorum Tamam sirenler, sirenleri sen gene bil tabii ki bak oradan başlaman güzel bir doğru kesik, bir noktada Kesik kesik kırmızı ara ara sarı falan onları biliyorum ben Kesik kesik ara ara kırmızı diyorsun siren bakayım çok hoş kırmızı <gülüyor> Kendini var. çukura atmanda nedir Fahir? İşte kendini çukura atıyorsun da işte oradan öyle korunuyorsun Bana da hmm. böyle cehennem sıcaklarıyla mücadele bol bol sıvı alın aynı bir mücadele tekniği gibi geliyor Vallahi doğru. Ben bu arada NASA'nın sayfasına girdim de koskoca NASA'nın sayfasında... Kuruluş tarihi yazmıyor About mı? diye bir bölüm var. Evet. About diye bölümde ne zaman kurulduk, ne yaptık falan. Hiç onlar yazmıyor. Bazı yoksa bir takım adamların Hı -hı. E, arkasında bayraklı fotoğrafları var. O adamların en eskisine kadar git. Fotoğraflara bir bak bakalım. Diyorum. Beraber çektirdikleri fotoğraflar da yok. Hayır yani ya, hepsinin aa. tek tek fotoğrafları var. E, Başkanın, ondan sonra bölüm başkanı, ondan sonra falan filan. Bir de şimdikilerin. Tabii canım şimdi ki dedi. Tarihine sahip çıkmıyor. Biz, biz koydum abi demiş. Öyle konmuş yani zaten NASA'ya bu fotoğraflar. Abi Bakacağım yani. ama öğreneceğim ama ne zaman Ne zaman kurulmuş ne olmuş. Ben şey diye biliyorum ya NASA bu uzay araştırmaları. Oktay kurban olayım 130 yıl değildir ya. Değildir değil mi? Yani. Önce araştırdık Lincoln, sonra aya gittik falan. Lincoln döneminden değildir değil mi yani değildir. Değildir de Oktay Bey kurban olayım. Değildir değildir ya. Değildir, Çünkü değildir. ilk NASA'dan önce bir şeyi başlatıyorlar. Diziyi başlatıyorlar Yıldız Savaşları'nı. Bak uzay yolunu uzay yolunu Yıldız ha. Savaşları değil de. Dizi olan uzay yolu değil mi? Allah sene 1900 1800'lerin sonu. Uzay yolunda başlatıyorlar. işi derdi şey değildir ya. Yani işi derdi oysa zaten ben o zaman iyice şüpheleneceğim. Doğru. Ay'a gidilmediğine kesin inanacağım bu sefer. Ay'a gidilmediğine inanamıyorum. Tamam. Mıyın da yoksa aya gidildiğine inanmayan adamdı. Aya gidildiğine inanmayan adamdı. Evet Oktay anladım ben senin o derin nefes çekişinden. Evet derin ee, nefesi aldım bırakmıyorum. Fay. Bırakmıyor sevgili dinciler siz de derin bir nefes alın asla bırakmayın. Neden diyeceksiniz. Lazım olur yeri gelince bırakın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ya tabii bu şarkı da güzel bir Yeterli. Yeter, yeter sevgi dinçler. Sanmayın ki bunu dinletmeyeceğiz size. Elbette ki dinleyeceksiniz. Yeterli. Evet sevgilim. Sevgili yeterli sevgili. Beyonce. Sevgili Beyoncé Susar mısın? Ha teşekkürler. Adamı böyle sustururlar. Ee, bu arada, Çok sağ ağzını payı <gülüyor> verdin Derim Oktay. Buyurun buyur, bu arada buyur, buyurun. Buyuracağım buyuracağım. Bizi e, radyolarının başında dinleyen e, Ankara'ya gelen şu anda iki misafirimiz var. Öyle mi? Ha, çok değerli iki kişi. E, aynı arabadalar mı? Aynı aynı arabalan geliyorlar. E, bir tanesi e, sevgili Pablo. E, bir tanesi de Lorenzo Alonso. Ya da Alonso. Yanlış söylediysem sorry e, Lorenzo Alonso demek durumundayım eğer yanlış söylüyorsam. Anlamıştır herhalde soruyu. <gülüyor> soruyu anlıyor çünkü sonuçta bunlar İngilizce biliyorlar abi. Lorenzo ve Pablo. Evet bunlar benim çok değerli İspanyol arkadaşlarım. Ne kadar güzel. Yani bunlar benim yani hakikaten şeylerim yani. Canım Ama kursaklardan e, geçerken... Gülümseyin. E, o, yani kendinizi çok kahkahaya kaptırıp da yola dikkat etmemezlik yapmayın lütfen. Kar yağıştı çünkü. Çünkü kar yağışı e, her an dikkat gerektiriyor. Yollarımız kaygan. Acaba nasıl geliyoruz onların kulağına oktay şu anda? Şiir gibi miyiz? Çünkü zannedince isimleri dışında hiçbir şey anlamıyorlar. Öyle duyuluyormuş Türkçe. Evet, değil mi? Yani biraz böyle hmm, ne denir? Semin swing. De çok... swing, swing diyorsun. Swing neden <gülüyor> bir dili olarak duyuluyormuş dışarıda? Ay Oktay ne kadar güzel. Ne kadar çok yabancı Sormuştuk. arkadaşım var. Sormuştu biz onu. En çok merak ettiğimiz şey, mesela bir e, Dan danca. Mesela hiç öyle duyulmuyor. Bizim tam bir arkadaşımız vardı. Ne nasıl? Geliyor? Kitap okumuştu biz. Yeterli de demiştik. Üçüncü cümle de yeterli demiştik. Niye? Böyle bir içiniz mi bulandı yoksa? Yok iç bulantısı değil de yani yormayalım seni çok çok çok zor yani. Hmm. Çok zor anladığımız kadarıyla hissettiğimiz kadarıyla diye duyuluyor. Hmm. Ee, mesela danca ama şeyde öyle bir şey yok. Hmm. Türkçe'de ne kadar şey geliyor böyle sanki dinler gibi bize baktı. Vay Biz be. Uzun. Şu Vay. anda bize bakmıyorlardır diye umuyorum tekrar hatırlatıyorum. Yollar kaygan. Yollar kaygan. Yapmayın çocuklar. Tekrar e, hoş geldiniz şehrimize diyorum. Şehrimize hoş gelenler. Sevgili Lorenzo ve Pablo'ya. Vay be Oktay. Bakıyorum hemen sende hemen nasiplendi. Çünkü nedir benim arkadaşım senin arkadaşın değil mi? Tabii Fahir yani senin sonuç olarak... Senin arkadaşım benim arkadaşım değil mi? So, a, aynen öyle yani sonuç ha, yani. olarak yarın bir gün bir şey olur. Bir şey olur. Ben... Fahir'in arkadaşları benim arkadaşımdır diye yani, şey yaparım Yani, ara. Yani. Ne oldu dair bir fikrim yok. Yoksul çocuklar için poz vermiş Shakira ile Pika biliyorsun kendileri gebe şu anda bebekleri olacak. Onlar onlar da çift çift konuşanlardan, değil mi? Tabi canım. Ha, bu onlar ne oldu gayet bir şeydi bir, bir sıkıntıları var. Gerçi burada şeyden büyüktü değil mi? Shakira, ee, Pike'den büyüktü. Bilmiyorum ki Şimdi Pike'ı kim falan diye demeyeceksinizdir herhalde. Barcelona'nın defansının belki kemiği, direği biri. Bir diğeri ise e... İyi oyuncu mu Pike Fair? Çok iyi oyuncu defa... değil mi? Çok iyi. <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi olmasını da da bayağı yani çünkü bayağı yakışıklı. Ya baya ee, yoksul çocuklar için poz vermişler. Nasıl pozlar verilmiş? Yani öyle pozda durmuş. Pike'ın üstünde bir şey yok. <gülüyor> i̇şte Bunlar oh. da yoksul <gülüyor> çocuklar için <gülüyor> verdiğimiz Ama poz. Ama tabii pantolon falan var. Pantolon, pantolon falan var. Şekil de üstünde bir şey yok. Hamile böyle yan durmuş bir ha. şeye doğru. Hafif üst e, kısımda. Çamaş, çamaşırı var. Ondan sonra altında bir, bir, bir iç etek. Nasıl karnı çıkmış bayağı? Tabii bayağı çıkmış. Bir ne kadar şey, çıkmış? 7 aylık bir şey kalmadı ya. 7 aylık ha, mı? Bir ay falan kaldı şu an. Ben de diyorum bu kızdan hiç haber alamıyoruz. Tevekkeli. Şu bir, bir ayı falan var ya. E, önce ben de uğraceğim demiş düşesli şeye nispet. Kim kardeşlerine nispet yaparcasına. Bence kesin doğurur. Doğurur tabii canım. Ve de normal istiyorum demiş. Bakalım demiş. <Gülüyor> Kısmet. Kısmet. <gülüyor> Onların nesi olacak? Tabii ki sağlıklı olsun öncelikle de. O belli değil galiba ya. Nasıl belli değil? Doktor 7 aylık diyorsun belli değil diyorsun ya. Öğrenmek, öğrenmek istemiyoruz. Bize söylemeyin. Doktora dedim. Kesinlikle söylemeyin dedim. Yok yani onu bilmiyorum neleri olacak. Olduktan sonra görürüz. Karnından bakalım. anlayamadım. Böyle bir sivrilik mi var? Böyle yayvan Karnımdan yayvan. Karnımdan bakayım. Bakayım karnından. Yayvan mı duruyor? Yok dik duruyor Fahir. Dik duruyorsa tamam. Kesin. Erkek mi? Erkek belli. Zaten Baba... bakayım tekrar fotoğrafa bakayım. Canı biraz da limon istiyor gibi. E tabi ne demişler? Ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı. Ye ekşiği ama o Oktay öyle olunca otomatikman çıkar Ayşe'yi pozisyonda geliyor ki dediğin. Öyle mi? Evet. He. Tatlı istemiştir. Limon, limon sirke değil miydi? Ya? Hayır. Limon, o, onun limon erkek ee, mi? limonlu cheesecake istemiştir. Aa, en güzel cevabı da vermiş olduk. Hoppa çok, evet biz gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel topladınız gerçekten. Yo, ee, başarılar dersin. diliyoruz tekrar. Kendine Şöyle öyle. bir bakıyoruz ya bugün gazetelerde bakayım Aa, neler var neler. Ee, Hillary, oh, Hillary Clinton'ı gördün mü? Hillary Clinton'ı görmedim. Hillary Clinton hastaydı çok hastaydı ya. Çok hastaydı hastaneden çıkmış bir 10 yaş atmış yani ama ileriye yönelik atmış yani. Ama gördüm bak şimdi asabım bozuldu ya tamam, yani bu değil, da çok, çok sevdiğimden yani. vesaireden değil de. İnsanların birden bu hale gelmesi insanın asabını bozuyor. Neden? Aşırı meyve karaciğer sağlığını olumsuz etkiliyormuş doktorların uyarısı. E şimdi mandalinanın en ucuz olduğu zaman ben ne yiyeceğim? Mandalinaya. Yani, yani ben mandalina. ne yiyeceğim dedim. böyle oturulunca bütün meyve çeşitleri aslında bazıları hariç... Mesela ayva. Evet. Otur hadi bir fazla hadi ifrada kaç. İyi e, dedi de aynı şekilde. İyi dedi de aynı. Yani, Onu meyveden bile meyve, saymıyorum be Oktay. Meyve olarak say meyve sayacak mı? olursak. Yani ayva ve mideyi e, Mide de mi? İyi mi? e, mide almıyor belli bir şeyden sonra. Onu meyve mi diye mi konuşacağız, meyve diye mi konuşacağız? Çünkü o bir sıkıntı olmasın. İkisi de doğru galiba onların. İkisi de doğru. O yüzden siz de kafanızı yormayın sevgili dinleyiciler. Eee <Gülüyor> ay ayva öyle yapamıyorsun hı. ama bir karpuz Otur bir tane atınca kesiyor mu? Kesmiyor. Oturunca böyle bir iki kilo yiyesin geliyor. Zaten çoğunluğusu ne olabilir ki diyorsun. Mandalina. Bir de güzel mevsimine geldin ya. Evet. Çok rahat soyuluyor. Şöyle tek parmağınla bile soyacak kıvamdasın. Tıslat aradan tıslat, tıslat yeter ya. Tıslat parmağını orken göbeğe parmağını. sok. Ondan sonra oradan tut. O fıttır kendi bırakırılıp diye atar lıp zaten diye o atarken. Atarken. Hadi bir tane de kes. Hadi bir tane de kes. İnsan ondan bir 4-5 tane yiyecek ki. Hadi bir taraftan da kanuniyi hmm. seyrediyorsun. Süleyman'ı muhteşem yüzyılı. Kuzey güney seyrediyorsun. Mümkün mü orada en az 5 tane yemeden durabilmen mümkün mü? Değil. Değil. Bakıyorum elma biraz bu konuda çok iyici bir meyve gibi gelmiyor ama sezon sezon böyle şey meyveler var. Onlara abanmazsak ifrada kaçmayız. Akşam yemeğinden sonra kesinlikle meyveden uzak durun demiş. Sabah kahvaltısı. Hocam peki bir şey söyleyebilir Öncesi mi? demiş. Öncesinde meyve yiyemezsek yemezsek istediğimiz kadar meyve yiyebilir miyiz? Hayır, Teşekkürler. Hayır. Ben sana şimdi şey e, Karatay Karatay hocası mı yapayım? Karastan Vallahi Karatay o, hakikaten yedim meyve? Azket kaldım ya. Onu, onu yaptım mı? Neydi? Karatay hocasının adı? Hocamızın Net adı? Netice Karatay demeyeceğim de neydi? Of. Neydi? Hayır ama başka isim oh. gelmiyor aklıma. <gülüyor> Hanımefendi. Hanımefendi e, e, hocamızın e, ismini unuttum. Remziye ama. diye isim geliyor. Yani değil. ben mesela bana üç fotoğraf gibi. 15 fotoğraf gösterirse içinden seçerim. Bu hanımefendi ben hocamız Ben 5000 kişi içinden seçerim yani. Ama şu anda ismi aklımıza gelmedi. Neyse bir soyadı analım canım. Karatay hocamız. Karatay hocam. Onun dediği gibi e, meyveden uzak durun demiş. E, Hay Allah ya bak asabım bozuldu. Tamam, Çikolata sosuna diyorum. batırılmış meyvelerden kesinlikle uzak durun. Fondü. Yiyemeyeceğiz mi yeter fondü? Yeter yeter. Oktay'ın canı sıkıldı sevgili dinleyiciler. Yani. Halbiden asabı bozuldu. Bizim sinirlerimiz gerçekten şu anda kötü pozisyondayız yani. Yaklaşık 132 ırk çeşidi bulunan güvercinler. Teşekkürler Oktay. Hayırdır? Kuşçu mu olduk bu yaştan sonra? Mezatlarda ne kadara satılıyor? Bunun bilgisini vereceğim <gülüyor> bugün. Bizim 100... aile kuşçu biliyorsun değil mi? Nasıl? Patates soğancı değil miydi? Ya hayır bizde kuşçuluk da var. Hayır sizde de her şey var ya. Ya tamam şimdi benim bizim ailede farklı fraksiyonlar var. Biz muhabbet kuşçusuyduk. Ciddiye söylüyorum, evde Aile dediğin ve biz dediğin ne? Sülale, sülale içinde aileden bahsediyorsunuz. Sülale içinde aileden bahsediyorsunuz. Yani, biz tamam. mesela muhabbet kuşu konusunda e uzmanlığınızı uz yaptınız. Tabii bizim salmalarımız yaptığımız. falan vardı böyle yani muhabbet kuşu sayımız 60-70 tane falandı. Öyle söyleyeyim. Nerede tutuyordunuz onları? Onları böyle işte salmaları vardı salmalarında duruyorlardı. Yani salma da büyüktür yani şeydir yani kafes düşün hı hı. onun içine çocuk girebileninin düşün. Ona bir salma diyoruz. Korkunç, korkunç şeyler geliyor gözümün önünde. Sen Hep o orada cezalandırırdı yani. babam beni. Kuşların yanına atardı. Kafesin içinden bilmiyor şeyler. Sonra bizim Çocuklar. bir de Necmi abimiz vardır. Necmi abi hepten kuşçudur. Benim abim de kuşçu. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Hiç inanmıyorsun. Koç evde sadece kuş besleyen akrabalarım var benim. İlk güvercin fiyatları konusunu ilk açmışım ben. Yok. sana güvercin fiyatları net veririm. 15 ne? senedir beraber burada Bak, tanışıyoruz, program yapıyoruz, şey yapıyoruz. Da var, ben liraya senin liraya kuşçu da... olduğunu bilmiyorum Fahir. Ya biz aileden kuşçuyuz. Ben Ka bulaşmadım hiç. Bulaşınca çünkü çok Bulaştı mı? He? Bulaş deyip durma. İçim şey oluyor. Bula <gülüyor> bulaşmadım da bir şeydi. Sen niye girmedin o işe? 15 sene sonra gireceğim. Şimdiden kendimi niye mundar edeyim? Yaş haddi mi var o işte? E tabi yani 50 yaşından önce yapmaz zaten yasak. Yapmanı tutukluyorlar. Tutukluyorlar. Aile meclisi kararıyla <gülüyor> infaz ediliyor bizde. Var mı şu anda peki evinizde kuş? Şu anda ailede var tabi canım. Necmi abi esas herkesi o böyle zehri salıyor. Ankara'da mıydı Necmi abi? Necmi abi Ankara'da. Ankara'da mı? Necmi Ama... abi dediğin en az 90 mı? Necmi abi 90 küsür yaşında. 90 küsür değil mi? Sizin ailenin özelliğidir çünkü. Bizim aile biraz uzun yaşardı o yüzden. Yani e abi... 50-60'a amca deniyor. 80-90'dan sonra abiye geçiliyor. <gülüyor> abi. Yani bir değişik bir şey. Ben, Yok benim hep abidir canım. ya. Yüzden sonra biz amca bu muame sesine geçebiliyoruz amca. yine 100-100 falan. İyi yani. 100 -100. Tabii erkekler için. Kadınlar için abla mı deniyor? Kadınlar tabii canım. Abla da var yani. Öyle yani. Kusura bakma Oktay yani. Yok canım benim bilekiz hoşuma gidiyor Fahir. Güven veriyor yani 90 yaşının dosta güven renk, düşmana korku. Abi e, diye çağrılması hakikaten... E, o bulaştırır herkese. Böyle ufak ufak bir iki tane verir sen de bir hevesle şey yaparsın. İşte benim e, abimin başına gelenler böyle oldu. Ama yani işte ne ne oluyor 200 lira 300 lira hadi böyle beni bilemedin 500, 500 lira falan yani. Vallahi, o kadar yani Valla 15 bin liraya var. kadar alıcı buluyormuş Fahir. Liradan, ya bırak saf adamı bulunca taba, satıyorlar. fiyat 100 lira, e, tavan fiyat 15 bin liraya kadar. Daha geçen hafta çarşamba günü verdik demiş açıklama yapmış adam. Kime? Necmi abiye mi? Kesin Necmi abiye verdiler. Olabilir Necmi Çünkü, abiye vermişler. Necmi abi'nin dur. Oğlum Necmi abinin şöyle bir üzüntüsü vardı. Ya bizim araziden de yol geçirmişler falan. Hani ne olur sen ne kadar üzülürsün. <gülüyor> Ama geçirdikleri yol 5 kilometre. <gülüyor> Düşün. Hesabını sana bırakıyorum yani. <gülüyor> Adam kendini kuşa vermesin de neye versin yani arazinden 5 kilometre Ondan sonra mı? Yol hadisesinden sonra mı oldu? Yol hadisesinden sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya işte neler neler. 5 kilometre yol mu geçer yani insanın, arazinden? Arazinden. i̇nsanın arazisinden? Yüzün arazisinden 5 kilometre yol geçecek kadar arazisi olur mu yani? E, ne kadar üzülmüştün Necmi abi, şu anda yani üzüntüsünü ne veriyor kendisi? Gidi bir iki üç tane kuş alırsın geldi Va şu anda. Kesin o üzüntüden gitti 15 bin liraya iki kuş aldı geldi. Valla Yusuf Bey'den almış herhalde, dernek başkanı. Gerçi bu ki Sayın Başkanım. Necmi abi diye bir şey söylememiş yani Yusuf Bey. Söyler mi? Bir daha o kaynağı kurutur mu o? Bu uğraş demiş insanı her türlü kötü alışkanlıktan uz uzaklaştırıyordu demiş. Ya ben gördüm öyle. Şeyde... Yoksa da alacağım diyor bir açıklaması da. Ne anlayacak? biçim sigara içiyorlar? Fosur fosur sigara içerken kuşlara takla attırıyor böyle adam. E ne Ama... yapsın? Kuşlar kafa kafa zaten havada. Kuşçunun kuşçunun havada da işte hani kötü alışkanlıktan uzak tutuyordu. Doğru. Hani o belki Fahir vardır onun bir kaydısı. Güvercinler şehirler arası diyalog sağlıyor demiş. Bunu anlamadım ben ne demek istediğini. 500 Herhalde Necmi abi'nin yolunda bu 5 abi. metre arayı bir yeri bağlıyorsa bir yerden bir yere. 500 yıl önce için son derece manalı. Günümüzde birazcık manasız bir laf olmuş. düzenlediğimiz mezatlarda mezat deniyormuş buna. Tabii. Haraç mezat. Haraç e, mezattaki mezat 100 liradan 15 bin liraya kadar daha dinmiş geçen hafta. Daha kimlere neler satacağız? Başarılar diliyoruz. O, güvercinlere o mutluluklar ne Çok teşekkür ederiz. Bu arada Aslı Hanım hatırlatmış teşekkür ederiz. Canan Karatay olacaktı. Hah Canan Karatay. Canan ben Efendigil Karatay Kar hatta. Öyle mi? Evet öyle Demek olmuş. ki soyadını da kullanıyor. Karatay demek ki onun soyadı. Çok teşekkür ediyoruz Aslı hatırlatmış. hatırlatmasından. Hanım sağ olun. Genel kültürünüze sağlık. Hadi gidelim o zaman bir güvercinlere bakalım. Bir güvercinlere bakalım. Çünkü Otun'un şey güvercinlere... Meşhurdur. Ne, meşhurdur. Otun'un iki yapıyorlar? şeyi meşhurdur. <gülüyor> ne oldu? oldu. Söylemeyeceğim ya söylemeyeceğim. Niye söyleyecekmişim? Al sana Lady Gaga deminden beri dinlemek istiyor. Ya da başka bir şey dinleyelim ya. Şöyle güzel bir şey. Canın istediği bir şey var mı Okta? Dinle şimdi ben onu şey yaptım ya. Tamam onu denetim Onun üstüne canın istediğin bir şey söyle. Tamam. Tamam Onu çalarken Leb, söyle. Leb lebi. Yani. Biraz da fındık. Tamam al. Vodansaba upload. Vodansaba upload. Vodansaba. Da da da da da da da Oktay Demirci. Alo. Alo. Buyurun benim. Merhaba Oktay. Muhterem samim. Rahatsız ediyorum kusura bakma. Yok ederim. Ee, yarım saat daha yayınımız var. Ondan sonra serbest serbest <gülüyor> çalışmalara geçebilirsin istediğin gibi. Serbest zamana geçebilir miyim? Ay gazetede çok korkunç bir fotoğraf gördüm. Hakikaten bunu çoluk çocuk görse nasıl açıklayacaklar bilmiyorum yani. Ne fotoğrafı anlatması da Vallahi bu bir, bir kadın var kadının elinde de kalp duruyor. Ama insan kalbi. Gerçek mi yoksa böyle? Gerçek gerçek insan kalbi. Şekil falan. Bir de enteresan kısmı kadının kendi kalbi. Adamın kalbini eline verirler işte böyle diye herhalde bir şey var bir akşam doktor, gazetesinde. Bir doktorun konuşması mı var arkadan gelen bir sesim var? Yani, ne kadar korkunçmuş hakikaten ya? yani Yani işte bir rahatsızlığından dolayı kalbi ve bazı organları iflas eden Penny isimli kadın yeni kalp ile hayata tutundu. Doktorlar peniden çıkartılan kalbi yakarak imha etmeden önce iyileşen sahibine vererek hatıra fotoğrafı çektirmesine izin verdiler. Ben anlamadım ya. Ya, ich denk işte yani yakayı takılmış kendisine tamam. çıkardıkları kalbi de. Ha. Bu da sahibine nereden? Çektirdiğiniz... Az önce bahsettiği hanımefendiden sonra sahibi değil mi bahsediliyor? <gülüyor> ya artık sahibi değil. Birlikte ha. çektirdi, kalbiyle birlikte çektirdiği <gülüyor> fotoğraflardan hoş bir anstanse ne var. <gülüyor> Ya bu çok korkunç ya lütfen ya böyle nakil falan olunca insanlar çıkarılan organlarını insanların eline vermesinler lütfen ya. Lütfen başka başka şeylerle beraber Anlam fotoğraf çektirin. Evet yani ne bileyim günün anısına mesela Erol Evgin'le çektirdiğiniz fotoğraflardan birini koysa da... Daha Hiç ona itiraz peniyordum. etmeyiz. Hiç itiraz etmem ama insanın kalbiyle çekilmiş fotoğrafı gerçekten. Bir de Oktay valla iki şeye gıcık oluyordum onları da ağzıma yapıştı. Biri kilogram ikincisi fotoğraf. Vallahi kilogram gibi. kilogram yapıştı mı kilogram? Kilograma gıcık oluyordum. O yapışmadı da böyle giderse o da yapışır yani. Fotoğraf diyemeyecek hale geldim ya. <gülüyor> Vallahi billahi ya. Ama tek başına kullandığın zaman fotoğraf. Oktay. Fail tek başına kullandığın zaman fotoğraf diyebilirsin. Mesela birlikte çektirdiğimiz veya birlikte çektirilen fotoğraf demen lazım. E, o bir kalıp mi? sonuçta Türkçemizin <gülüyor> elastik yapısı. O kalıp da fotoğraf diyemezsin. Anladım. Yani o yüzden e, rahat ol. Yanında da başka bir kadının Gergedanlarla birlikte çektirdiği bir fotoğraf var. O... Ya gördüm onu ben. O fotoğraftan 3 saniye sonra kadıncağızı süsmüş. Gergedan. Gergedan Sa süser değil mi? Süser ama süsmekte kalmamış anladığım kadarıyla. Biraz da hırpalamış kadıncağızı. E çok affedersin de iki tonda hayvan süstüğü zaman. Affedersin ya, eşek tepmişten beter olursun. <gülüyor> yani bizim tabii vizyonumuz biraz kısıtlı olduğu için. <gülüyor> şey <Şekil edelim, hayır>. çok <gülüyor> kadar o kadar olabiliyor yani. Ya sen gergedanla niye fotoğraf çektiriyorsun ya? Gergedanla beraber çektirdiği fotoğraf değil. Orada e, kocası mı? O bir kocası tane değil. beyefendi var. Kocası. mi? Kocası. Neyse işte o iki kişi çektiriyorlar ya fotoğrafı. Evet. Arkada da iki tane gergedan var. Evet. Değil mi? Her o... kişi başına yani gergedan old prince buna adam başı. En az bir gergedan <gülüyor> Ay, var yani. Sevgili dinciler tutmaya çalıştım ama tutamadım. Yani. <gülüyor> ee, yani şimdi orada arkada da gergedanlar var. O fotoğraf çekilmiş. Sonra fotoğraf bittikten sonra hemen süsmüşler mi? Hemen süsmüş. Bir tanesi süsmüş. Öbürüsü biraz munis. Demek ki uzun uzun durdular abi. Hemen çektireceksin. gergedanla fotoğraf. Çünkü hızlı olması lazım. Arada da bir şey yok. Yani böyle bir çit yok. Tel yok. Bir şey yok. Yok okta 2 metre ötede yemin ediyorum. Pek çok insana göre daha samimi bir ortam yaratmışlar yani. Valla... Iı, Nasıl kim... bir şeydir ya? Valla gergeden görsem ben yani en az böyle bir, bir kilometre öteden ne kadar güzelmiş derim. O kadar yani. Ya da bir kilometre öteden fotoğrafını çekersin. Hemen yanına gideyim bunu da Instagram'a koyarız. Oradan belki like ederler. Hiç tedirgin falan da değiller fotoğrafta ha, yalnız. Böyle bir özgüven. Rahatlar yani. İşte yersiz özgüven adamı... Böyle yapar. Güney Afrika'da da olsa bulur, şey yapar. Ya bu arada spor dünyası... Ya Oktay bir şey söyleyeceğim, spor dünyasına geçmeden önce. Hı. Yani buradan bana bir söz vermeni istiyorum. Söz veriyorum. Bir gün bir gün Afrika'ya gidelim mi? Hmm, gidelim abi ne zaman? Bu hafta sonu gidemem ben de. Yani öyle söylüyorsun çünkü Fahir bir gün Ay gidelim ya böyle Şeye gidelim ya işte. Güney Afrika'ya mı istiyorsun? Yok Güney Afrika değil öyle kalite değil ya. Güney Afrika dediğim kalite tabii anlayışım biraz size <gülüyor> tuhaf geliyor olabilir. Anladım ben ne yani demek Yani keyif falan gibi değil öyle yani. Bir Afrika safarili falan. Safarili falanlı filanlı, masaili masaili falanlı filanlı tamam. masa masa masa falan, falan, falan, böyle. Gidelim ya gidelim Gör, yani gitmek lazım. Ama bir, biraz sınırlamak lazım. Senin kafan biraz öyle e, yani, geniş şu anda. Yani, yani. Ya, kıtadan bahsediyorsun sen böyle hemen dolanır yeniliriz gibi düşünüyorsun. Bir, Kara bir kıta gün, Afrika'dan bahsediyorum. Bir gün dedin. O bir güne sığmaz o. En az 3 gün <gülüyor> en az üç gün ayırman lazım. Ona onu. bir gün gidelim olur mu? İyi, ya cumayı izin alacaksın abi ya pazartesi ikininden. Ondan sonra bağlıyız. izin edelim. alırız. Soranlara da söyleriz. Afrika'daydık. Afrika'ya gittiler diye. çok güzel oldu ya bu planı. E, diğer arkadaşın yokken yapmış olmamız ayrıca manidar oldu. İyi oldu ama orada şey olur ya. Gider oradan demin en musibet varsa eve taşır. Bizim gibi değil taşır. ki. E biz hijyenik adamız. Çıkıyoruz, elimizi yıkıyoruz her şeyden sonra elimizi bu, gidiyoruz, elimizin... O da et, o da et diye takılan bir adam sonuçta yani. nereleri Nerelerden bahsettiğini sizin taktiğinize bırakıyoruz. Bu arada stüdyomuzda tornavida var ne yapayım ben bunu kenara mı o koyayım? O şey ya yarın öbür gün birisi bir sıkıntı stüdyo baskını olursa kendini savunman için. Bende de levye var. Var mı tarafım. stüdyoda? Tabii levye aşağıya koymuşlar biraz <gülüyor> elim uzanmıyor tam. Onu da güzel sağlam bir yere koymak lazım. Yani buradan da stüdyoyu basmak isteyenlere gözdağımızı verelim. Tornavidalarımızla, löviyelerimizle bekliyoruz. Bekliyoruz. Zaten ne yapacağımızı bilmiyoruz ama yine de bekliyoruz. duvarında da alt yani. tüfeği asılı <gülüyor> Ve de bu tarafta da halı Ve stüdyosunda halı asılı bir tane Evet ceylanlı Ge meylandı Geyikli ceylanlı <gülüyor> su içerken Ve renkli yanlış anlaşılma olmasın şuraya bir değil. elimizi değdiremiyoruz ya Ona yanıyorum yıllardır ya Stüdyoya bir şeyler asmak için mi? Asmak değil de daha böyle samimi bir ortam olsun işte Daha böyle rahat edelim Yer, şey yıllardır ofis. Yer stüdyosu mu? Yani Yer Yer böyle şu köşeye minder atacaksın mesela Yok köşeye atma canım. Şark köşesi gibi. Ya yok Şarkım. Ben zaten yere oturamıyorum da. Hani ne bileyim divan tipi bir şeyler olur. Böyle. Bir saniye e, kendinle ilgili bir sır verdiğini düşünerek oraya dikkat çekmek istiyorum. Yere oturamadığını ben bilmiyordum Fahir. Yani 15 senedir e, burada beraber program yapıyoruz. Şimdi ben ne güvercin, adası... güvercin yetiştirdiğini biliyorum ailenin Hı -hı. ne de yere oturamadığını ben biliyorum. Ben bütün sırlarımı açıklayacağım diye bir kaide var aşk olsun. Hepsini, Daha bugün, de... hepsini bugün açıklayacaksın Fahir. Ya yere oturduğum zaman işte bağdaş kuramıyorum ben. Biraz kalas gibi olduğum için böyle şey oluyorum. E, hani şöyle üflesen geriye devrilecek pozisyonda oluyorum. Dizlerimi altıma bağdaş altıma... kuracağım mı? Kuramıyorum ki. Daha kurma aşamasında oluyor yani. Yapım aşamasında kalıyorum öyle. Sen bana nasıl dün ıslık çalmayı öğrettirmeye çalıştın Fahir? Ama beceremedin. Ya ben ben de ayrı şekilde sana bağdaş kurmayı öğreteceğim. Yogaya başlasam olur mu acaba ya? Hemen başlama. Önce bir bağdaş kurmayı öğren. Ondan o da sonra öğretiyorlar mı zaten? Bağdaş kurmayı mı? Yani illa ki kuracaksın. Zaman para tuzaymış abi yoga denen şey. Hayır. Yani e ben öğreteyim sana boşver. Valla yogaya başlayacağım. Ben bayağı eğitimli geldim diye gidersin sen. Ben biliyorum zaten bağdaşım tamam. Bir iki küçük ayrıntı onlarla üstüne inşa edeceğim. Şey var yere güzel şeyimizi örtümüzü sereriz abi. Oraya Şimdi hemen, hemen şey yaparız. Arabanın arkasında var benim güzel. Oradan getiririm hemen atarız oraya. Oh, güzel bağdaş, ba bağdaş. Ben sana öğreteceğim Fahim. Yani ben dizimi altıma da alamıyorum. Dizini altına almak tabii insan şimdi gene bir rahatsız oluyor olabilir mi? Yok anlaşıldı ama ne dedi? Ayağını evet. altına almak değil ha, mi? Alamıyorum öyle bir şeyim yok yani. İlla altımda bir şey olacak. Yani böyle bir yükselti. Ben 10 saatim, 10 Öyle o zaman idare edebiliyorum da. Yoksa idare edemem okey. insanın sorunlarını dinlediniz. Evet, teşekkürler. Daha ne tip sorunlarımız var? Hepsini yapacağız abi. Hepsini, hepsini Hepsinin yavaş yavaş. Mi? Bu arada ne dedin? Spor dünyasım dedim. Bir şey dedim. Spor dünyası kaynıyor ya. Hiç ona biz bakmadık tadı. spider abi. Evet, falan diye bir hadise. Son 3-5 saati var. Karar verdi, verdi, vermedi. Niye bu kadar uzadı? Günü. Ben bu ne, niye bu kadar bu kadar büyük bir oyuncumuz Spider. Bilmiyorum ben geçen sene şey oynamadım ya, Arkadan şimdi, bil... bilmediğim için soruyorum bu arada. O e, PlayStation oyunlarından ismini vermeyeyim. Gerçi PlayStation'ını verdimek göre diğer oyunları da verebilmiştir. Onları oynadığım zaman hep kendimi güncel tutuyordum. Ha, var mıydı oralarda? Ya hayır vardır. Muhakkak ki vardır. Ha mi? şimdi bilmiyorum. Şimdi, şimdi bilmiyorum. Son bir senedir oynamadım falan için. hiç oynamadığım Anladım. için yani öyle kendim nasıldır, iyi midir, değil midir bilemiyorum. Ama yani Oları bilmiyorum 30 milyon euro falan diyorlar. Hadi ya iyi iyi para. 30 milyon euro alan var mı ya Türkiye'deki futbolcular'da? Hop da veren var mı diye sormuyorsun da. Ben ben de alırım. Hayır gelecek şimdi bu adam böyle bir şey olacak yani 6,5 milyon. Euro 30 milyon. 17,5-17,5-35 milyon euroye bağlıcan nokta Taksi parası konusunda anlaşamamışlar zaten. Evet taksilere fiş alması gerektiğini anlayamamış adam. Onu bir türlü açıklayamamışlar. <gülüyor> onu ben nasıl... Şimdi, ya demişler taksiye bineceksin, fiş alacaksın. Onu getireceksin bize demişler. Getirdiğin zaman para alacaksın. Ne Çok... kadar alacağım demiş. 17,5 lira mesela. Gittin geldin. Gittin geldin. 17,5-17,5-35 demiş. Yani. Ama bunu anlamıyor şu adam. Tabii, kaç abi. tane kafa topuna çıktı kim bilir. Beyin orada biraz hasar görüyor. Ya, biraz da tabii eşinin de şeyi var. Eşinin de bilgisi yani, dahilinde. Eşi, çünkü eşin de taksi kullanacak. E, tabii. Onu da anlamadığı için o da taksi parasını ben mi vereceğim falan. Olay ondan çözülmedi gibi geliyor bana. Bana da yani. Tabii ki çok basit. Sistem çok basit. Taksiye bineceksin. Fiş. Fişini alacaksın. İnerken diyeceksin ki fiş alabilir miyim? 50 tane soru sormuş konuyla ilgili. Ha, nasıl alacağım işte nasıl tarihini olacak? euro'yu alırken hiç o kadar soru sormuyor galiba. Bunu Yatırmıyor. benim IBAN numaram diye onu veriyor yani. <gülüyor> Onun güzel... Vardır güzel mi? da IBAN numarası var mıdır? E herkesin dünyadaki bank hesabı olan herkesin bir IBAN numarası vardır. Vay be. Valla bugün Brezilya'da ne insanlar var onların ne IBAN numaraları var. Düşün, oradan düşüneyim ben. Yani oradan hesabını sana Çok bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Rica Eee başka yok mu? Küçük 2 yenmiş Fenerbahçe. hiç onlardan bahsetmiyorsun. Ya, onu görmedim Kupa ya. Kupa Bey Fener öyle, öyle bir şey mi var? E tabi Kupa Bey Fenerbahçe diye. Zirai Donatım diye haber var o mu? Zira Türkiye kupası olduğu için böyle çirkin bir yaklaşımda bulunmuş olabilir. <gülüyor> Hangi akşam, gazeteyse bilmiyorum. Bursa'da. E, Bursa zirai Spor Donatım gibi. demiş. Uuu, ne demek bu ya? Uuu, zirai Donatım. Kötü bir mı? şey mi bu? Okumasa mıydım acaba? Vallahi ne bileyim. O, Anlamadım Okudun okursam. gitti artık senin ağzından çıktı nokta yani. Top senden çıktı. Gökhan'ın topuğuna Pinto cevap verdi. Önce Gönül ardından solun Bilardo vuruşunda Şener kendi kalelerine gol attı. Neden bahsettikleri konusunda hiçbir fikrim bak, olmanızı... Bak bak bitmedi. Belki son cümlede anlaşılıyordur. Altın dokunuşu Christian yaptı. Bunlar disiplinler arasında iyice kafaları güzelken yapmışlar ya. Şunu mı anlatıyor Ezo acaba? Vallahi, altın anlatıyor. Buruş. altın vuruş. Altın vuruşun bilardo'da öyle bir durumu yok benim. benim. Dokunuş dokunuş vuruş diye, dokunuş. diye bir şey söylemedim. Ha. O senin yön, kafanın yönlendirmesi. <gülüyor> Yanlış anlamışsın. <gülüyor> neler neler. Zirai donanımlar falanlar filan. Aman boşver. Dert ettiğimiz şeye bak. Sevgili dinleyiciler siz de bu tür şeyleri hiçbirbirinize dert etmeyin olur mu? Güzel bir günümüz olacak bugün. Ee, bakalım şöyle bir bakalım. Aa, ne vakti geldi? Ne vakti gelmiş olabilir? Ne vakti gelmiş olabilir? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> başım vallahi başım pişiyor. <gülüyor> Tamam David Getta'cım tamam güzel ama yani bu saatte de bu olmuyor değil mi? Ay. Yeni bir David, minik minik David Getta'lar yetişiyor işte onlardan biri de stüdyomuzda hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. <gülüyor> tamam yeterli. Nasıl? <gülüyor> çok güzel değil mi? Valla çok güzel çok teşekkür ederiz ağzına sağlık. Ay ay valla David Getta ya bitirdin beni ya bütün enerjimizi somurdun attın ya. Ve yöresel'e dönderdin dakikasında beni. Her derde deva... De... <gülüyor> bir daha baştan alalım. Evet, baştan alıyorum sevgilim. David, David Geta şey, beni şey böyle mi? etti. David Geta beni böyle etti. Aslında Get, diye getti, Gitti diye bir şey bitirseydim. Evet, olaydı iyi olurdu. Gün geçmiyor ki yepyeni bir ürün hakkında her derde deva haberleri çıkmasın. İşte onlardan bir tanesi daha. Kiwi. Atatürk Üniversitesi'ndeki çalışma kivinin faydasını artık yani ne yapacağımızı ben orama burama yanılma yöreme. Ya nasıl çalışıyorlar bunu yani iyi çalışıyorlar mı benim aklımda tek bir soru var yani iyi çalışıyorlar mı yoksa öyle biraz baktık bu... bayağı tadı falan lezzetli soyarken biraz zahmetli oluyor ama sonra yani nasıl ama Ben şey öğrendim kiviyi bile kabuğuyla yiyorum. Neyi öğrendin peki? Onu anlayamadık. Yani çok lezzetli. Soymamayın oldu. mı? Evet. almayın mı? Ya hiç soymadan da yiyebiliyorsunuz ki Ayonun kabuğu şey Fahir. Kılımla diyorsun. Ayonun tüyleri bana ama yani kalın kabuk ince <gülüyor> ince bacak. Bacak diye geçer. Ya Çok güzel. kabuğuyla yiyin vallahi tavsiye ederim. E bir sonu yenmiyor orada bir dibinde bir yer var düğme <gülüyor> gibi. Güçlü çene kimdi ya Fahir? Güçlü çene diye bir kastı şeyimiz bacak, var mıydı? bacak güçlü çene. Yok kastı bacak güçlü çene değil. Güçlü Yok, çene. İşte var ben gözden geçiriyorum. Kastı ee, bacak tutup var. Tutup saçlar. Güçlü çene diye bir şey yoktu değil mi? Galiba yoktu güçlü, güçlü çene diye. Hiç etki, çenesinden etkilendiğimiz öyle birisi olmadı. Eğer olursa onun da ismi hazır zaten güçlü çene. Hele ki bacakları da kaslıysa <gülüyor> of, güçlü çene kaslı bacaklar. Değmeyin Valla. <gülüyor> güçlü çene kavun bacak diye geçer. Kavun bacak yani mı? kaslı yani bacak. Orta boy bir kavun büyüklüğündeki o kafın Evet. Şimdi, Buyurun özür dilerim Fahir, şey haberimize şöyle döndüğümüz zaman bakıyoruz ki kivi neler neler. Neler yapıyormuş o, ki o. Vallahi yani Kui. bunu da yapmadığı şey yok. Kui. Yani bir taşla bir sürü kuş vurmak mı istiyorsunuz? Alın işte size. Yıllardır burada söylediğim şey kolesterol diyoruz, yüksek tansiyon diyoruz, kabızlık diyoruz. Kabızlık diyoruz sevgili dinleyiciler yanlış duymadınız. Grip diyoruz. Ve daha neler neler diyoruz daha da sürpriz gelişmeler. Hepsine birebir miymiş? Hepsine birebir. Nasıl aldığına göre. Nerede yapılmıştı bu araştırma? Atatürk Üniversitesi'ndeki. Erzurum'daki çalışma. Atatürk Üniversitesi. Başka Atatürk Üniversitesi yok zaten. Tamam. <gülüyor> teşekkür ederim. Erzurum'da var mı ya şey? Ne? Kivi, kivi? mi? Kivi. Hmm, yetişiyor mu kivi? Erzurum'da yetişmiyordur da biliyorsun Erzurum'da muz da yetişmiyor ama yani Erzurumlular muz asl diye bir şey duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da niye yöresele döndüm? Onlar hep erişte yiyorlar. Abi desin, ben anlamadım neden, nereden nereye vardığını ama kivi. yani ne bileyim hani kivisi, Bölgesine e, göre diyorsun. Bölge, bu, o bölgede kivi çok meşhurdur da kivi üzerine araştırma yapıyordur ya üniversite. Ya buralarına gelmiştir, yani. kıtlama şekeri araştır araştır nereye kadar? Erzurum Üniversitesi, şey, Atatürk Üniversitesi, yeter demiş ya kıtlama şekerini araştırdıktan varmış öyle iyi böyle iyi. Biraz da bir değişiklik olsun demiş. Neydi kivi almışlar oradan apar topar bulmuşlar, havada soğuk tabii önce bunu don vurmuş oktay kiviyi. Çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. Bu araştırma da zor şartlar altında yapıldı. Hanımlar dilimlenmiş kivileri cildine koyup bekletsin. Aman onlar eskiden biliyorsun salatalıklar... İçinin mi kabuğunu so mu? Dilimlenmiş kivi deyince içi oluyor değil mi? Evet evet içi. Yani Kıllık kabuk <gülüyor> içi bacak kısmını yani. Eskiden de o salatalıklar soyulduktan sonra bilmiyorum. Sen hiç anneni öyle gördün mü? Hayır, yani ben görmedim. öyle gördüğünde çok korkmuştum ya. Görmedim ben annemi öyle. Fala böyle. Şimdi annem de yaş itibariyle biraz... E, i̇leri yaş seviyesinde olduğu için sevgilinin içlerinde. Ama sizin ailede yani o şeyler. Bir, de, bir de bizde hiçbir şey ziyan edilmez. Yani anne yani çocukken gördüğüm şey mı gördün? Salat Salatalıklar soyulmuş Hani biz meyve niyetine de yediğimiz için salatalık tamam. o dönemlerde biliyorsun sokakta da geçiyordu. Salatalıkların salatalık, salatalık, evet, evet, Şey yapılırdı. Kabukları soyulduktan sonra bir baktım annem onu ağlında falan filan böyle oralarını buralarını yüzünü şey şöyle <gülüyor> ne yapıyor ne yapıyor anne zarar verme lütfen. Büyük, tra büyük, büyük travma. Büyük, büyük travma. Büyük travma. Sonradan şey yaptım. Sonra buradan ben de... Annel annelere buradan seslenelim. Lütfen çocuklarınızı bilgilendirmeden salatalığı yapıştırmayınız yüzünüzü. Maske de yapmayınız çocuklar gerçekten. Önce bir bilgilendirin, yani hazırlayın. Gerçi çocuklarla biz çünkü o çocukların yanında birer geri zekalı kalıyoruz. Tabii canım biz şu andaki yetişkinlerin yanında da ben öyle kaldığımız düşünüyorum. Bizi daha bir... zengin dinleyicilerimizle tanıştığımız zaman öyle hissediyorum. vay. O yüzden çocuklar falan filan değil mi? De... Çocuklar falan değil Biz genel olarak geri zekalı Evet. düşünüyorum. İnsanın kendini bilmesi gibi bir güzellik var mı Oktay? Ne kadar güzel. Çok güzel söyledin Faiz. Ne kadar açık. rahat. Söyledikçe açılıyorum ha. Açıl, ben bir geri zekalıyım. Ben bunu yaptım zaten biliyorsun sözlü olarak. Askerde Ve bunu yaklaşık 100 defa tekrar ettim. Etti sen kendi özgür iradenle mi tekrar ettin bunu yoksa? Sence Oktay? Yani şu anda özgür iraden var da <gülüyor> asker Ya burada askerde onun... olduğu için böyle Sen asker Asker kanutan anısa... olarak yapmadın mı ya? Bir de onun öncesi var. Eğitim süreci var ha. ya. İşte asker kanısı. Ama asker kanısı anlatma Fahir hakikaten. Ama elinde tonları var. İşte bir üç kağıt yaptım. Üç kağıt dediğimde hani işte bu e, çok meşhurdur. Artık genç kızlar da biliyor. İrlanda masalarını falan oldu böyle bir şey var ya. O ne ya? E, İrlanda masası. E, pentatlon ne? alanı var ya. Ha. İşte o pentatlon alanı. Ben, ben bilmiyorum abi. Ha, sürünmekten hazet. Sürünmekten hazetmeyen bir adamım genel olarak. Allah Allah ben mesela çok ne çok severim sürünmeyi. Hayır böyle bir şey yani. Çıkıyorum mesela saat 9-9.45 arası her gece sürünürüm. Vah <gülüyor> Oktay. Otoparkta arkada. Böyle i̇şte, <gülüyor> fırt fırt fırt. Sürünürken işte 50 metre bir 25 metre sürünmüşüm de orada kalkmışım aradan fıyıp öbür taraf ama diğerlerini tamamlamışım hakkını vermişim. Orada da görülmüş işte bana ceza olarak. Bağırtırdılar mı? Bağırtırdılar. Hiç bilmiyordum ben bunu ya. Ben bir zekalıyım diye. Yani işte oradan kalma tabii insan kendini inandırıyor ve bir süre sonra da hakikaten e, 40 defa deyince olurmuş. Ben 100 defa tekrarladım düşün. Yani bildiğin hasosuyum yani. Ama 40 defa yani böyle içten söylemen lazım. İçten o, tabi canız ya yani 100 defa sen biri sana dayattığı için o, o saylanmaz Faiz. Bir, bir süre sonra öyle içten söylüyorsun ki böyle bir alışkanlık. O saylanmaz, ki. o saylanmaz. Sen nereden çıkardı şimdi bunu <Gülüyor> bak? Hem de Tornevi <Gülüyor> de var ters konuşma. Vandalina diye bir grup çıktı Ankara'da. Vandalina mı? Onu biliyor musun? Ee... Vandalina hazırladıkları stickerları yapıştırarak e, her ay toplumsal bir soruna değiniyorlar kendileri. Hmm, Ondan güzelmiş. sonra küçük küçük etkeder. Hiç gördün mü sen bunları? Have you ever? Not yet. Ben de e, henüz görmedim. En son e, ne amaçlıyor? İnsanların bir şeyler söylenmesi gerektiğine inandığı konular üzerine... ...alternatif medya üreterek kamuoyu farkındalığını arttırmaya amaçlıyor. Anlaşılmadı ama iyi bir şey diyorsun. Ondan sonra evet, evet iyi bir şey tamamen gönüllü yapıyorlar bu e, arkadaşlar bunları. E, kadın sorununa değinmişler. Bu ülkede her gün 5 kadın e, öldürülüyor diye mesela öyle bir stiker yapmışlar Ankara'nın değişik yerlerine. Ne kadar güzel. Bakalım bundan sonraki sticker ne olacak? Şey ne oldu? Ne? Ee, küf. Küf projelerini bekletiyordur herhalde. Bitti mi? Bir şey olmadı mı ya? Çok Bitti güzel. mi? Ne oldu yani? Kuğulu Park Öyle... alt geçitine... Park'ı Geçine... bekliyorlar bitsin diye. Kuğulu Park alt geçitine şey yapmışlar, suar yapıştırmışlardı. Evet. Ben en son onu görmüştüm. En evet. son projeleri o galiba değil mi? En son projeleri bildiğim kadarıyla o. Ondan sonra varsa da takip edemedim ben. Ama bir soru... Soruştururum. Bir soralım Google, bakalım ne olacak? Google'da, ne Google'da soruştururuz. Google mu sen Yok canım kendilerine de sorarız. Sorarız tamam. Ne, ama nereden bileceğim kimin kim olduğunu yani? E sevgili dinleyiciler bir programımızın daha burada sonuna geldik. Programımızı bitirirken Taylor Day'ını bitirmemizi istersiniz. Bugün belki bazen yayında e, içimizden yapmamız gereken konuşmaları yayında yaptık. Bazen e, dışımızdan yapmamız Hı -hı. Gereken, gereken konuşmaları şeyleri. içimizden yaptık bazen de olması gerektiği gibi oldu. Ama sonunda bitti değil mi? Oldu Saat ya. 10 oldu. Bakayım. Sen onu benim külahımı anlat diye geçer bu şarkı. <gülüyor> Aç da mi? dinleyelim. Bir mükemmel bir gün olacak.